Ağabey Allah'tan Şeytan'ı Rjim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahü Rabbi'l Alemin. Ve salat ve selamü ala səydina ve sənadin ve şefiğ zinubina Muhammedin sallallahu teala ala ve sallam.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 رب شرح لي صدري ويسر لأمري وحل لقدة من لساني يفته قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله Adeth kamal Allah ve kama yeliq bı kamali. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Allahu yedeo ila darı s-salam. Ve yehdi meysha o ila sıratı müstaqim. Cudak Allahu al ya İlah alemin kalplerimiz en var imaniye ve Kur'aniye ilamine veriyle, tevfikatü Sufhani yani bizleri yarı ile, nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle hak ve hakikat üzerinde bizleri sabit kadem ile, cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle ile şeref yap ve serfiraz ile. Amin bi hurmeti seyyidil mürselîn, velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Muhterem Müslümanlar, Geçen hafta, yine öldükten sonra dirilme ile alakalı, bu mevzudaki kanaatımızı teyit eder, takviye eder, bir kısım şüphelerimizin başını kırar hususlardan, Cenab-ı Hakk'ın vaat ve vaidini arz ettim. Ve sonra da Haşr-ı Bahari'de bil fiil Cenab-ı Hak muhteşem kudreti fevkalade iradesiyle nasıl tecelli ettiğini göstermeye çalıştım. Zerrattan seyyarata kadar, en küçük alemden en büyük alemlere kadar meşiyet ve kudretini gösteren Hazreti Allah, en doğru sözlü nebilerin dilinde, Kur'an'ın ifadesinde ve Kitab-ı İlahi'nin ifadesinde haşrı getireceğini vaat ediyor. Nimet-i ile bir kısım kimseleri serfiraz edeceğini, nimetlerle perverde edeceğini vaat ediyor. Saydığımız zaman sayamayacağımız bu sonsuz nimetlere karşı nankörlük yapan kimseleri cezalandıracağı tehdidinde bulunuyor. Vaat ettiği şeyleri getirmek onun kudretine gayet kolaydır. Haşli de bunun bin numunesini bizim nazarımıza müşahedemiz arz ediyor. Cümeşergahı âlemde bahar mevsiminde, yaz mevsiminde ne kadar şeyin bir evvelki sene vefat ettiğini, çürüdüğünü, yok olduğunu, koskoca ağaçların kemikler haline geldiğini ve ikinci baharda İsrafil'in suruyla yeniden hayata geldiklerini, dirildiklerini, haş ve neşr olduklarını bize göstermekle kanatımızı takviye ediyor, kanaat veriyor ki siz de öldükten sonra yattığınız yerde yatıp kalmayacaksınız. Sonbaharla her şeyi bitiren, tüketen Hazreti Allah, yeni baharda her şeyi haş ve neşrettiği gibi size de sizin amellerinizi göstermek İyi ve kötü her şeyi azanınızı arz etmek, iyinin mükafatını vermek, kötüünün cezasına çarptıtmak üzere sizi yeniden haş ve neş edecek, huzurunu alacak, kimisini nimetlerine takrib edecek, kimisini kurbu huzuru, ihsan ve eltafından tep edecek, uzaklaştıracak, şeytan gibi tard edecek. Cenabı aci bir ucut ve takdese hazretleri sonsuz nimetleriyle perverde kıldığı bizleri, bu nimetleri idrak idrakla serfiraz kılsın. Ve bunları idrak etmiş olarak vefat etmek, o hava içinde haşru ve neşru olmak, ve böylece huzuruna çıkmak, cemalini müşahede etmek şerefiyle bizleri şeref yapkılsın. Bunu uzatmadan, bugünkü derste de inşallahü Teala Cenab-ı Hakk'ın hikmetinin, inayetinin ve kainatta getirip vaz ettiği muazenesinin, vezninin, adaletinin öldükten sonra dirilmeyi iktiza ettiği hususu üzerinde hep beraber duralım. Bunlarla size şunu anlatmak istiyorum. Yaşadığımız şu dünyada gidip de yaşayacağımız başka bir alemi rasat etmekle mükellef bulunuyoruz kaynatın sinesine zeminin sinesine güzel çiçeklerin sinesine eşya ve hadiselerin sinesine kulağımızı vermek suretiyle yaşadığımız şu alemde yaşayacağımız alemin sesini duyma ve onu tanımakla mükellefiz. Ahiret her şeyiyle bir tenteneli perde gibi üzerine kapanan şu şehadet ve mülk aleminin verasında kendisini bize hissettirmektedir. Basar ve basireti olan, az kalbi hayatına dönük bulunan her fert, şu dünyada perdelerin verasında yaşamış olmasına rağmen, daima bu tenteneli perdelerin ötesinde, ahiretin, tatlı simasının yer yer kendisine tebessüm ettiğini ve nankörler için, günahının muhasebesi altında kıvrananlar için, Ahiretin dehşet salan manzarasının yer yer ona yüz ekşittiğini müşahede edecektir. O âlem burada katiyen görülecek ve müşahede edilecektir. Her hadise kendine haz sesiyle sadasıyla, en dehşetli hadiseler çıkardıkları tarrakalarıyla, sinesine kulak verdiğin zaman, ahiret, ahiret dediğini duyacaksın. Anlatılan şeylerin altında da esasen bu vardır. Burada durmak, adeta bir kalenin mazgal deliklerinden dışını müşahede ediyor gibi, dünyanın deliklerinden size bakan, tebessüm eden veya yüzünü ekşiten ahireti müşahede etmek. Cenab-ı Hak evvelki güruha ve zümreye bir ilhak buyursun. Hem kendi eltafının tebessümüyle, hem tecessüm etmiş eltafın ahiret şeklinde, cennet şeklindeki tebessümüyle bizi karşı karşıya getirsin. Zemini seyrettiğimiz zaman bunu göreceğiz. Tatlı baharın tatlı simasında, yemyeşil zümrüt gibi ağaçların bize tebessüm eden dalında, budağında, çiçeğinde, gülünde, ahiretin sesini duymaya çalışmak, Ahiretin tatlı manzarasını müşahede etmeye çalışmak. Bunu anlayabilirsek ne mutlu bize. İşte Allah Celle Celaluhu yer yer haşli baharı, yepyeni bir baharda yani ağaçların, otların çiçek açmasını bizim nazarımızı arz ederken bunu anlatmak istiyor. Anlayabilene, ağaçların meyve verişini bize anlatırken bunu anlatmak istiyor. Hevan ve haşeratın bitip tükendikten sonra, emekliye emekliye ağaçların yaprağında gezişini bize anlatırken bunu anlatmak istiyor. O bütün bunlarla bize bunu anlatırken, bizler kalpsizler, gözsüzler ve kulaksızlar gibi, eşya ve hadiselerin yanından duygusuz olarak geçersek, herhalde bir gün adaleti ilahi, her şeye ölçü ve tartı koyan, her şeyi muazeneye getiren, ötede de her şey için muazene vaz edecek olan Hz. Allah, mizan vaz edecek olan Hz. Allah, her halde bir kısımdan körlerin durumlarını inceden ince tartacak, hesaba çekecek, belki orada işlerini bitirecek. Cenab-ı Hak sizi ve bizi muhafaza buyursun. İnsan bir kere Allah'a yakayı kaptırdı mı? Allah bir kere karşısına alıp da onu istintak etti mi artık onun işi bitiktir. Hz. Ayşe'nin kainatın fahrından ifade ettiğine göre. İnsan bir kere Allah karşısında hesapta yakayı Allah'ın eline kaptırmış olmasın. Allah zaten her şeyi edici yakalayıcıdır. Ama seni bir kere istintak etti mi? Hayatının hesabını sana sormaya başladı mı senin işin bitiktir artık. Ya Resulallah herkes hesaba çekilecek değil mi hesaba çekilecek ama Allah'ın karşısında akın karanın hesabını verme o kadar ağırdır ki inceden inceye Mevla sizi hesap imbiklerine attı mı belli ki sizi mahvedecek. Ama affınızı Murat buyurmuşsa kalbinizdeki şuur hüzmelerinden ötürü affınızı murat buyurmuşsa, uyanık gönlünüze merhameten affınızı murat buyurmuşsa, gecenin karanlık zülüfleri üzerinde iki damlacık gözyaşınıza merhameten affınızı murat buyurmuşsa, o behanelerle sizi affedecek, o denlu ağır muhasebe altına getirmeyecek tabi tutmayacaktır. verdiği her şeyin hesabını soracak. Ettiği lütufların hesabını soracak. İster kainatın hadiseleri, ister başka muallimler şeklinde sizi irşat maksadıyla karşınıza çıkardığı lütufların hesabını soracak. Onun için gelen çiçeğin, yaprağında gezen böceğin ve bütün bunların sizi anlattığı şeylerin hesabını soracak. Ne anladınız eşya hadiselerden? Bin türlü bahar idrak ettiniz. Her baharda bin bahar tablosu müşahede ettiniz. Ne anladınız bütün bunlardan? Bunlar size bunlarla çok rahatlıkla oynayan saniye azamı anlatmadıysa, bunlar size bu saniye azamın, maksatlı iş yapan saniye azamın, bütün yaptığı işlerde hikmetin, merhametin, inayet ve ihtimamın, Adalet, vezin ve muvazenenin bulunduğu Hazreti Allah'ın mevcudiyetini ve bu muhteşem mevcudiyetin bir gün sizin için mizan ve terazi vaz edeceğini anlatmadıysa yazıklar olsun size. Eşya ve hadiselerin yanından geçerken körler, sağırlar gibi geçmeyeceksin. Düşünen, idrak eden bir üzüm bağında alıp, üzüm danelerini ve salkımlarını sayıyor. Üzümün kuru çubuğuyla onların içindeki suyun hesabını yapıyor. Bu kuru çubuk su muslu olsa aksaydı bu salkımları ve bu salkımların havi bulunduğu üzüm danelerini dolduramazdı şerbetle diyor. Şuurlu eşya ve hadiselere böyle bakıyor. Onları fethetmeye çalışıyor. Kaleyi fetheder gibi eşyanın içine giriyor. Ve yığın yığın marifet hüzmeleriyle dönüyor kendi kalbine. Şuursuz abur cubur her şeyi atarken yolda bulmuş gibi atıyor. Atıyor da veren hiç düşünmüyor. Alıyor koparıyor. nimet sofraları halinde kendisine tebessüm eden, ağaçların başındaki dal otaklarını oturmuş kendisine tebessüm eden, meyveleri atıştırırken nasıl geldiğini düşünmüyor. Kör ve nankör. Baharda göz tırmalayıcı bir şey göremezsiniz. Her şey o kadar güzel, o kadar tatlı. Renkler arasında o kadar uyum vardır ki hiçbir fırça renkler arasında bu kadar uyumu meydana getiremez. Benim gibi estetik zevkler babında kaba saba bir anlayışa sahip olan bir insan, içine girdiği şu camilerde renk uyumsuzluğu karşısında çok defa gözleri çiğlikle karşı karşıya kalır. Şu renk şöyle olmalıydı, bu böyle olmalıydı. Çingeni entarisi gibi şu beyazın yanında siyah ingeri de neydi diye. Çok defa aklına gelir, beynini kurcalar, gözünü tırmalar. Ama baharda insana böyle dedirtecek ve düşündürecek tek hadise yoktur. Tek manzara yoktur, tek tablo yoktur. Yeşilse tatlı yeşildir. Pembe ise tatlı pembedir. Kızılsa tatlı bir kızıldır. Ve renkler yan yana gelirken adeta bin sene çeşitli şeylerin dekorasyonunu yapmış, estetik şeyler üzerinde çalışmış, bin tane mühendisin kafası bir araya gelmiş ve sonra bir çiçek bir gül meydana getirmiş gibi bir hava vardır. Esasen bunlar dahi bu vadide çok geridir. O kadar bir renk uyumu bir tatlılık vardır. Ne anlatır bunlar size? Şu gözlerinizi size lütfeden Hazreti Allah, gözlerinizin müşahedesine bir kitap olarak takdim buyurduğu şu tatlı manzara size ne anlatıyor? Sadece yeşil yeşil yapan şey, yeşili yeşil yapmakla kalmıyor. Bir evvelki derste asimilasyon diye fotosentez bir hususu anlattım size. Yeşilin yeşilliğini onlara kazandıran klorofilin Aynı zamanda şeker sentezinde, fotosentezinde nasıl amil bir unsur olduğu hususunu anlattım. Siz keserle belli şeyler yaparsınız, halbuki şuurlusunuz. Onunla çok şey yapabilecek havada onu yapmaya çalışırsınız. Ona bir eğiklik, bir kavis verirsiniz. Ağzını keskinleştirirsiniz. Arkasını çivi çakacak hale getirirsiniz. Ve ona taktığınız sapla iş görebilecek bir hüviyeti verirsiniz. Şuurunuzla yaparsınız bunu. Ama yeşile yeşilliğini kazandıran klorofil, siz sadece yeşillik açısından el aldığınız zaman, klorofilin bu fevkalade faaliyeti, iş güzarlığı, iş yapıcılığı karşısında ne müthiş şeysin sen dersin. Ama onda şuur yoktur. O şuurlu esasen birinin o muhit bir ilmin sevkiyle o vazifeyi yapmakta, o büyük işlere mazhar olmaktadır. Onu ağaçlardaki fotosentez şekerini yapma ile ele aldığınız zaman zannedersiniz ki o şeker yapma fabrikası zannedersiniz ki şeker terkibini yapan bir kimyager zannedersiniz ki şeker paketlerini hazırlayan bir mühendistir. Otun içinde ona yeşillik kazandıran şey başka şeylerde onu vazife yaparken gördüğünüz zaman bir proteinde gördüğünüz zaman bir vitaminde gördüğünüz zaman çeşitli faaliyetler içinde, yeşil, incecik yaprağın içinde onu ne yönüyle el alırsanız alınız, zannedersiniz ki o sadece o sahada hakimdir. Bu camit, bu şuursuz gibi görülen, klorofil dediğimiz şey, otlara, yeşil otlara Allah'ın tevfikiyle, yeşillikte bir mekanizma olarak el uzatması, alaca müdahale ve mübaşerette bulunmasının yanı başında, takatsızlığı güçsüzlüğüyle beraber sırtını aldığı ağır vazifelerle ne anlatmak istiyor. Aczımla fakrımla şunu anlatıyorum. İtibari mahiyetimle şunu anlatıyorum. Bana fenli bir nam takıp da mahiyetim anlaşıldığı gibi bakanlara hadizatında mahiyetimin anlaşılmadığını şöyle anlatmak istiyorum. Ben hiçliğim içinde ben takatsızlığım içinde Kudreti namütenahi birisini itimat etmişim. Meşehti namütenahi birisini itimat etmişim. Sizin bildiğiniz bu yirmi otuz tane vazifenin yanı başında ben binlerce vazife yapıyorum ki ilmin mikroskobu daha semti mahlukiyetime yanaşamadı. Beni tespit edemedi. Ben Allah'ı anlatıyorum diyor. Allah'ı anlatmanın başında size ne anlatıyor? En basit, en ehemmiyetsiz şeylerden en ehemmiyetli şeyleri rahatlıkla yapan, külfetsiz, adeta, mualecesiz her şeyi çok rahatlıkla yapan Hazreti Allah'ın Celle Celaluhu baharda bu muhteşem manzarayı nazarınıza arz ettiği gibi haşr-i Bahari'de sizi aynen ihya edecek, sizi diriltecek, işte bunu anlatıyor. Solan, dökülen, pörsüyen, toprağa karışan ve çürüyen yapraklar, çiçekler, Onların altında çekirdek size bunu anlatıyor. Bir gün siz de çiçek açar gibi açacaksınız. Cenab-ı Hakk'ın karşısında kendinizi bulacaksınız. İyi işler yapmanın neticesinde solmayan bir hüviyet kazanacaksınız. Kötü işlerinizde de orada ayaklar altında payi mal olacak. Pörsüyecek ve solacak. Birbirine muttasıl solmalar birbirini takip edecektir. Allahu <gülüyor> iyyekum. Cenab-ı Hak sizi, bizi, bütün ümmeti Muhammed'i, evvela idraksızlık hastalığından ve sonra eşya ve hadiselerin içine nüfuz edememeden hala eylesin. Bu fasıl bana bir söz söylettirdi. Esas, Cenab-ı Hakk'ın inayet, hikmet ve adaletini anlatırken, yeryüzünde hüküm ferma olan ihtimamı, her şey üzerinde titizlikle duruşu anlatırken beni ayrı bir vadiye götürdü. Müthiş bir suhuletin, her şeyin çok kolaylıkla yapılışının nazarımıza arz edilişi mevzuuna götürdü. Bir evvelki derste de kısaca arz ettim. Siz bir araba yapabilmek için kaç defa plan çizdirtirsiniz, fabrikanın kaç defa planı elden geçirtirsiniz, Kar ve zarar mevzunu iyi tespit hususunda kaç fizibilteciye başvurursunuz? Bir araba yapacaksınız. Kaç defa tecrübe imbiklerinden geçmiştir yaptığınız şeyler? Allah Celle Celaluhu işlerini yaparken, ayniyet içinde öyle bir gayrilik içinde, bu sene yaptığı şeyler geçen senekiler değildir. Aynı maddeyi kullanmakta ama her şey çok başkadır. Siz baktığınız şeylere bakarken aynı zannedersiniz. Ama insan simasıyla bunlara intikal edebilirsiniz. Hz. Adem'den bu yana yaratılan insanların siması birbirine benzememektedir. Halbuki insanın karakterini tayin ve tespitte, insanı tam manasıyla, mutlak manada insan olarak tutmada Allah'ın onda esbab olarak kullandığı amil belli sayıda kromozomlardır. Bununla beraber devre Adem'den bu yana gelen insanın siması maddi manevi siması birbirine benzememektedir. İnsan ne suretiyle birbirine benzer ne de siretiyle birbirine benzer. İç alemiyle derinleştikçe insan her insan başka bir alem olur. Dışıyla da her insan başka bir alemdir. Hafiyelerin suçları tespitte bir kısım karine saydıkları, polislerin karine saydıkları Parmak uçları, topyekun beşerin parmak ucu birbirine benzemiyor. Adeta insanlar, bir yönüyle aynı sikke, aynı turra üzerinde bulunması yönüyle Allah'ın vahid ve ahad olduğuna delalet eder. Ama bu ayrı ve gayri olmak hususunda, her şeyi çok suhuletle yapan, çok basit maddelerden çok şey yapan, değişik şeyler yapan, Hz. Allah'ın müthiş irade ve meşiyetine delalet eder. Eşya ve hadiseler gelişi güzel, kör ve sağır olarak akmamaktadır. Belki Allah'ın müthiş iradesi ve meşeetiyle belli biçim ve kalıplara konmakta, hepsi değişik şekil ve hüviyyette arzı ı didar etmektedir. Her şey değişik ve başka şekilde her baharda arzı didar etmektedir. Ama belli şeylerdir. Size sadece nebatatı arz edeyim. Biz eskiden... Gayri uzvi maddeler diyorduk, inorganik, organik, inorganik. Bizim tatlı ağız doldurucu, dilimizin karakterine yakışır kelimeleri kaldırıp, bir kısım kelimeleri onun yerine ikame etmek suretiyle ilmilik yapmak istediler. Gayri uzvi maddelerin, yani canlılar gibi uzvi olmayan şeylerin, Nebatatta teşekkülü çok basit olarak Allah tarafından yapılır. İlim diliyle meseleyi arz edeceğim. Gayri uzvi bir şeyin nebatatta, maddenin nebatatta meydana gelmesi çok basit maddelerle olur. Nitrojen, kükürt ve fosforun bir evvelki derste arz ettiğim gibi fotosenteziyle meydana gelir. Otlar kökten aldıkları sulfat, fosfat gibi şeyler ve nitrat gibi şeyler bunları kullanmak suretiyle bir fotosentez meydana gelir. Gayri uzvi maddeler çok rahatlıkla meydana gelir. Şöyle diyeyim. Bir göz yapmak istiyoruz. Gayri uzvi değildir. Göz uzvi bir şeydir. Uzviyattan organik bir şey yani frenkçesi bir göz yapmak istiyoruz. Bu göz o kadar esrarlı ki bir fotoğraf makinası karşısında insan onun esrarı karşısında nasıl küçük dilini yutar. Nasıl hayrette kalır. Nasıl benim suretimi bir kartona geçiriyor. Nasıl alıyor? Nasıl arabını şöyle, nasıl beyazını tepkisini şöyle yapıyor diye hayret eder. Gözden ilham alınarak merceğinden tümseyinden resmi aksettirişinden, beyni haber verişinden, Elin ayağın içine girmeyişinden ders ve ibret alınarak gözün bir yönünün küçük bir kopyası, cansız bir kopyasından ibaret olan fotoğraf seni nasıl hayrete ve dehşete sevk ediyor? Göz bin kat hayrete ve dehşete sevk etmeli seni. Hatta her şeyin tekamül neticesi meydana geldiğini iddia eden Darwin dahi. ''Şu gözün muamma keyfiyeti karşısında beynim atıyor'' demek suretiyle sanatın ihtişamı karşısında hayretini ifade etmiştir. ''Şu gözün muhlakiyeti, müşkül olması, çözülmez bir muamma olması karşısında beynim atıyor'' dedirtiyor. Uzvi gayri uzvi her şey bu kadar saltanatlı, bu kadar muhteşem meydana gelir. Hotun içinde size arz ettiğim şeyler, göz gibi muamma ve esrarlı şeyler, bütün gayri uzvi şeyler bu kadar rahatlıkla meydana gelir. Batılı bu meseleyi anlattıktan sonra şöyle diyor. Bir tek nebatatın, basit bir otanik bahçesine gidin. Üç beş tane nebatatın bu mevzuda meydana getirdiği bu fotosentezler. Dünyanın bütün kimyagerlerini, fizikçilerini bir araya getirin. Biyologlarını bir araya getirin, fizyologlarını bir araya getirin, tek nebatın meydana getirdiği bu fotosentezi meydana getiremezler. İşte un, işte yağ, işte şeker, kattığın zaman helva olur bunlardan, buyurun yapın görelim. Beşer yapamadı, beşer şimdiye kadar yapamadı. Halbuki hepsinin temel maddeleri ve rükunları meydanda ve beşer tarafından bilinmektedir. Bununla beraber beşer bunu yapamadı. Yapamadı ve şöyle dedi. Ağaçların rahatlıkla elde ettiği fotosentez şekerini, rahatlıkla elde edebilecek şeker fabrikalarını icat ettiğimiz zaman, şeker bakımından beşerin bütün ihtiyacını karşılamış olacağız. Yani, yani cansız nebatatın yaptığını henüz yapamıyoruz. Yani orada şuursuz nebatatın, gaye şuurkar faaliyet içinde meydana getirdiği şekerleri henüz yapacak teknik imkanlardan mahrum bulunuyoruz. Yapacak teknik imkanlardan henüz mahrum bulunuyoruz. Allah Celle Celaluhu rahatlıkla yapıyor her şeyi, suhuletle yapıyor. Her baharda milyonlarca tezgah işliyor. Çeşit çeşit tekstil mamurleri mamulleri meydana getiriyor. Her ağaç, her ot, her yaprak, her meyve bir elbise giyiyor. Bu varlıkların keyfiyetine göre kimisinde bir zar, bir stoplazma şeklinde, kimisinde kabuk şeklinde. Ama onların elbisesi olarak meydana geliyor. Bu elbiseyi işleyen tezgah ve fabrika başkadır. Ağacın kabuğunu işleyen fabrika başkadır. İçinde başka şeyleri süzen, özünü alan. En ince dallarına kadar intikal ettiren fabrika ve mekanizma başkadır. Çiçeği meydana getiren mekanizma başkadır. Çiçeğin üzerinde meyveyi meydana getiren, meyvenin içinde tadı kokuyu meydana getiren, rengi meydana getiren fabrika tamamen başkadır. Dikkat buyurun. En ince bir ağacın, en ince dalı üzerinde, en ince bir yaprağında, Adeta bir fabrikanın çalıştığını müşahede ediyoruz. Ve her baharda milyonlarca fabrika çalışıyor. Tek mamulleri piyasaya arz ediyor. Protein konserveleri piyasaya arz ediyor. Vitamin konserveleri piyasaya arz ediyor. Şeker mamulleri piyasaya arz ediyor. Şeker fabrikası gibi çalışıyor. Konserve fabrikası gibi çalışıyor. Hindistan ceviz ağacının başında, Hint cevizinin içinde taşıdığı sizin sütünüz gibi leziz süt ne ifade ediyor sizin için? Size tebessüm eden, rengarenk keyfiyetiyle gözünüzü okşayan, tadıyla dilinizi okşayan, vücudunuz için mukaddi bir madde olan, size tebessüm eden elma ne ifade ediyor size? Bunu hangi fabrika meydana getiriyor? Körler ve şuursuzlar gibi bakmayacaksınız. Buyurun meydan okuyor Allah yaptığı sanatlarıyla. Buyurun bir tek elmayı bütün kimyacılarınıza, bütün fizikçilerinize, bütün biyokimyacılarınıza, bütün fizyologlarınıza meydana getirmeye çalışın. Getiremeyeceksiniz. Bir tek nebati bu semereyi meydana getiremeyeceksiniz. Öyleyse ne ifade ediyor? Aczınızı ve aciz olmadığını. Ne ifade ediyor? Bunu burada yaratanın, bunlar gibisini öbür alemde yaratacağını ifade ediyor. Bunu burada çürüttükten sonra, baharda yeniden ihya ettiği gibi, haş ettiği gibi, öbür alemde de haş ve edeceğini ifade ediyor. Allah Celle Celaluhu, binlerce fabrikanın tezgahıyla bize, tarrakaları çıkararak bu hakikatleri anlatıyor. Ne mutlu bunların dilini anlayanlara, kainatın sinesine kulak verenlere, Zeminin sinesinde hakikati idrak edip, hakikatin verasında hakaykül hakaykı müşahede edenlere. Yazıklar olsun eşra ve hadiseleri, kör ve sarlar gibi gören ve öyle kabul edenlere. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, basiretimizi açsın, bizleri hakikate aşina ve nihyehban eylesin inşaallah Teala. Buraya kadar eşre ve hadiseler mevzuunda. İşleyen tezgahlar mevzuunda Allah'ın muhteşem sanatlarına bir bakış yaptık. Halbuki dikkat buyurun, bu göz kamaştırıcı, insanın ağzının suyunu akıtıcı, midede sulanmalar meydana getirici, insanı şevku cezveye getiren, peşi peşine hareket eden, muttasıl bu manzaralar, kararsız mekânlarda, devam etmeyen meskenlerde, Değişen meşherlerde cereyan edip duruyor. Yani her şey olduğu gibi sönüyor, pörsüyor, olduğu gibi ölgünleşiyor ve yok oluyor. Halbuki bu ihtimam, bu kadar ehemmiyet verme, bu kadar vezin ve muvazene, bu kadar merhametle her şeyin imdadına koşma, böyle soldurmak ve öldürmek için olmamalı. Bunların bir manası var. Bunu sizin kafanıza yaklaştırmak için bir misal arz edeyim. Faukalada bir çocuk yuvası düşünün. Bu çocuk yuvasında melek numun, hemşirelerin veya erkeklerin ihtimamla çocuklara baktıklarını müşahede edin. O kadar ki ağlayan çocuğun yanında oturup ağlayan hemşireler veya biraderler müşahede edin. Yemek yerken tir tir titreyen, ihtimamla üzerinde esip duran şefkatperver insanlar müşahede edin. Bir hastalığı karşısında inlemesine mukabil onunla beraber inleyen ihtimamkarlar müşahede edin. En güzel saraylarda, en has bahçelerde, şakır şakır akan sular arasında ve çağlayan çaylar arasında, tebessüm eden çiçekler arasında bir çocuk yuvası düşünün, tasavvur edin. Hiçbir eksiği olmayan bir çocuk yuvası. İnsan içine girdiği zaman içi inşiraha kavuşacak. Çocukların cıvıltısı, kuşların cıvıltısı, suların şakırtısı, ağaçların yapraklarının temas etmesi neticesinde hem hemesi ve demdemesi, insanı şevku cezbeye getirecek bir çocuk yuvası. Değiştirin manzarayı. Bir hayvanat bahçesi düşünün. Yeryüzünde ne kadar hayvanat varsa hepsini... Bin türlü meşakkatla celp ve cezbettikleri bir hayvanat bahçesi düşünün. Bir tırtıldan bir solucandan aslana kadar, filden gergedana, şeşbehere kadar, su aygırına kadar, fok balığına kadar, maymuna kadar, ah buyurun hınzıra kadar, her şeyle donattıkları, tezyin ettikleri, insanın ağzını açıkta bırakan bir hayvanat bahçesi düşünün. Böyle bir hayvanat bahçesi Japonya'da mıdır? Almanya'da Frankfurt'ta mıdır? Amerika'da başka bir eyalette bir başka beldede midir bilemiyorum. Böyle muhteşem bir hayvanat bahçesi düşünün. Her birisini ayrı ayrı yerler kesilmiş. Her hayvanı hoş ve mes'ud edebilecek bir hava, bir vas'at meydana getirilmiş. Çocuk yuvasının yanında bir de böyle bir hayvanat bahçesi düşündükten sonra isterseniz bir botanik bahçesine intikal edelim. Ekvator bitkisinden kutuplara yakın ıntıkaların bitkisine kadar bütün nebatatı havi bir botanik bahçesi düşünün. İçeriye girdiğiniz zaman rengarenk otlar, çeşit çeşit kokular, neşeden çiçekler ve güller, yüzünüze tebessüm eden tatlı manzaralar havi bir botanik bahçe düşünün. O kadar ki içine girdiğiniz zaman gönlünüz çıkma istemeyecektir. Şöyle bir sandalye olsaydı, bir aylık istirahat edecektim, yarım saat burada oturmakla diyeceksiniz. Ayrılmak istemeyeceksiniz. Veya insanların bütün estetik kabiliyetlerinin o mevzuda işlemesiyle garip sanatlara havi bir meşher tasavvur edin. Aklınıza, hayalinize gelmeyecek bütün möblet çeşitlerini havi bir meşher düşünün. Ne kadar mobilya vardır? hepsini derlemiş, toparlamış, getirmiş, müşahitlerin nazarını arz etmişler böyle bir meşher düşünün. Çocuk yuvasından buraya kadar hayalinizden bunları sinema şeridi gibi geçiri verin. Benim kulaktırmalayıcı, beyin tırtıklayıcı sözlerim içinde değil. Manaya intikal ederek bunları muvakkaten rica ediyorum. Sinema şeridi gibi gözünüzün önünden geçirin. Çocuk yuvasındaki ihtimamkar insanlardan alın da, şefkatle ağlayanın yanında ağlayandan, inleyenin yanında inleyenden alın da, botanik bahçesine ihtimamla bakmaya ve o meşheri çok güzel donatmaya kadar gösterilen ihtimama, adalete ve muvazeneye, merhamete, inayete, ihtimama dikkat edin. Ve sonra bire bu çocuk yuvasında İşin ve manzaranın değiştiğini, bu tatlı manzaraya ilave edin. Bu çocuklara şefkatle bakanlar, ellerini aldıkları kazmalarla, küreklerle, dinamitlerle o güzelim bahçeyi tahrip etmeye koyuldular. Biraz evvel ağlayanın yanında ağladıkları o çocukların başına, çocukların feryat ve figanına kulak vermeden binayı uçurmaya çalışıyorlar. O çayları ve nehirleri yerin dibine batırmaya çalışıyorlar. Bütün kuşlara tuzak kuruyorlar, bütün ağaçlara yangın veriyorlar. O lalezarı, o gülistanı bir haristan, bir harabe haline getirmeye çalışıyorlar. Ve intikal edin siz hayvanat bahçesine. Bin meşakkat ve ta yakalanan o hayvanları, birdenbire hepsini salıveriyorlar. veriyorlar, veya hepsini öldürü veriyorlar, veya bulunduklar ormanın içinde hepsini cayır cayır yakı veriyorlar. Botanik bahçesine intikal edin. Aynı harabiliği ve hirfaniliği orada da müşahede edin ve sonra meşhere gidin. Yağmurun ve çamurun altında çürütüldüğünü müşahede edin. Siz daha evvelki durumla daha sonraki durum arasında hayrete varacak, şaşacak, kendinizden geçecek, evvelki hadiselerin bu hadiseler devam olmayacağı kanaatına varacaksınız. Kendi kendinize diyeceksiniz ki, o çocuk bahçesi böyle harabe olamaz. ''Ya bizim gördüğümüz hayaldir, biz görüyoruz ve da bu bahçeyi yapan bir delidir, bir gaddardır, bir zalimdir, bir merhametsizdir.'' diyeceksiniz. Bütün hakkında aynı hükme varacaksınız. Ben misalden mümessele geçeyim. Bin ihtimamla insanlar yaratılıyor. Bin ihtimam nazla ve niyazla onlarla beraber ağlanıyor, onlarla beraber inleniyor. Yeryüzü bir botanik bahçesi olarak bin ihtimamla meydana getiriliyor. Çeşit çeşit hevam, hayvanat ve haşerat bin ihtimamla meydana getiriliyor. Muvakkaten yeryüzünde duruyor. Ve sonra bunlar yok olup gidiyorlar. Ya diyeceksiniz ki biz bir hayal görüyoruz, rüya görüyoruz. Eski felsefi tarihte yaşayan sofistler, septistler gibi. Böyle gördüğümüz için böyle görünüyor diyeceksiniz. Veyahut diyeceksiniz ki bu zemini böyle hazırlayan, bu bahçeye hayvanları gönderen ve bu bahçede bir prens gibi insanları serfiraz eden zat çok gaddar, çok zalim, çok sefih, çocuk gibi oyun oynamadan hoşlanan birisidir diyeceksiniz. Aklen bunu ihtimal vermek mümkün değildir. Öyleyse diyeceksiniz ki gaddar olmayan, zalim olmayan, Çocuk gibi oyunları içinde malul olmayan, sefih olmayan, abesle iştigal etmeyen bu kainat sarayı muhteşemini vaz eden, tayin ve tesbit buyuran Hazreti Allah Celle Celaluhu, yeryüzünü bir meşher haline getirip insanların nazarını arz ettikten sonra bu sarayı yıkması gösteriyor ki insanları daha muhteşem bir saray alacak. Burada gördükleri numuneleri orada onların enzarına arz edecek. Çünkü burada verdiği şeyler sadece tatmadır. Ağıza bir tat verse bile karında bin feryat meydana getirecektir. Öyleyse bunlar muhakkaten seyredilip ve yok olmak için değildir. Belki iştahı açmak, öbür alemde sayes şevki kamçılamak, öbür aleme karşı insanları hahişkar hale getirmek için bir kısım müşevviklerden ibarettir. Cenab-ı Hak böylece bunun manasını anlamaya bizleri muvaffak kılsın Teala Evet muhterem Müslümanlar. Bir çekirdek gibi küçük bir şeye Cenab-ı Hak bir ağacın meyveleri kadar gayeler, hikmetler takıyor. Bir tek çekirdeğe, biraz evvel arz etmeye çalıştım onu. Tek çekirdeğe koca ağacın meyveleri kadar gayeler takıyor. Koskoca bir ağaca sadece dünyaya müteveccih bir çekirdek kadar gayet takması mümkün değildir. Görüyoruz ki bir çekirdek, hayatı boyunca koskoca bir ağaçın yükünü sırtında taşıyor. En küçük bir hüveyne, bir sperm, bir canlı, hayatı boyunca, nesli boyunca bir insanın karakterini taşıyor. Siret ve suretinin hammallığını yapıyor. En küçük şeyler en büyük vazifelerle vazifeli kılınıyor. İnsan gibi en muhteşem varlık. Adeta Cenab-ı Hakk'ın şu sarayında bir prens gibi yaşayan insan herhalde böyle abes yaşamayacak. Ölüp yerinde kalmayacak. Tâir şeyler haş ve neş olduğu gibi amellerini görmek ve göstermek için Allah Celle Celaluhu onu da haş edecek. Gayesiz, manasız insanı yapmayacaktır. İnsan Yeryüzünde vezin ve muvazenenin noktayı mihrakiyasıdır. İnsan, adeta ölçünün temessül etmiş şeklidir. Her şeyiyle insan, ölçünün kıstasın noktayı mihrakiyasıdır. Eli ayağı, gözü kulağı, dili tutağı, neresini kurcalarsanız kurcalayınız, öylesine yerinde tespit edilmiş, öylesine mükemmel yapılmıştır ki, aksine insan ihtimal veremez, Aksini tasvibe yanaşamaz insan, burnunuzu düşününüz, nasıl yaratılmış, nasıl olmasını arzu ederdiniz. Çeşitli ihtimallerle ele alınız, Allah'ın koyduğu şekli en isabetli şekil olarak göreceksiniz. Senin karşında kemal ihtiramla eğiliyorum diyeceksiniz. Gözünüzü alınız, yapılışını onun tetkik ediniz, tahlil ediniz. Değişik bir şekil vermeyi tasvip edemeyeceksiniz. Kulağınızı alınız, elinizi alınız, dört parmağınızı alınız. Mukabil kuvvette baş parmağınızı, ipam parmağınızı alınız. Değişik bir vermeyi düşünemeyecek ve tasvip edemeyeceksiniz. Her şey o kadar yerli yerinde, o kadar muvazeneli ve o kadar merhametli. Eğer üzerinde ihtimamla durulması meselesi bahis mevzu olsa Allah'a göre o kadar ihtimamla üzerinde durulmuş ki, Başka şekli tasvip etmek mümkün değildir. Dikkat buyurun. Parmağın ucuna tırnağı koymada ihtimam. Başına saçı koymada ihtimam. Ama kalp, hayal, ruh ve sırların onların gayesinde ihtimam göstermeme düşünülecek şey midir bu? Tırnağınız bir sürü vazife yapmaktadır. Saçınız sizin için bir sürü vazife yapmaktadır. Kiprikleriniz bir sürü vazife yapmaktadır. Kaşınız vazife yapmaktadır. Şu suret durumunuzda vazife yapan ehemmiyetsiz bir sürü kıl vardır başka yerlerinde de. Hepsi sırtına kendinden çok ağır vazifeleri yüklenmiştir. Kipriğinizin sırtına yüklendiği vazifeyi sizin sırtınıza yükleselerdi beliniz çat kırılı kırılıverirdi. O kıl keyfiyetiyle çok ağır vazifeleri yapmaktadır. İncecik kulak zarınız. Öylesine ağır bir yük yüklenmiştir ki sırtına, o kulak zarının sırtına yüklenen vazifeyi cami kadar bir kulağın sırtına yükledikleri zaman yıkılıverir o kulak. İnce, zayıf, nehif durumuyla, sultanı muhteşeme dayanmak suretiyle, cihanın yükünü sırtında taşıyacak bir keyfiyet isaretmektedir. etmektedir. Tıpkı sefine gibi. Bana şu ifade bir şey ilham etti arz edeceğim. Hem sizi dinlendirmek için. Sefineye sordular Resul-i Ekrem'in Mevlası sallallahu aleyhi ve sellem. Hürriyete kavuşturup da sonra yanında hizmetçi olarak bulundurdu Hazreti Sefine'ye. Sana niçin sefine dediler? Buyurdular ki ben Resul-i Ekrem'in yanında bulunuyordum. Bir sefere gidiyorduk. Herkes sırtında bir yük taşıyordu. Bana da bir yük tahmil ettiler. Bazıları ağır yükten tecennüp ediyordu, kaçınıyordu. Kimse yükün ağrını sırtına almak istemiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ferman ettiler sefinenin sırtına koyun. Benim sırtıma bir kişilik yük koydular, çok hafif geldi. Yine koyun ya Resulallah dedim. Yine koyun dedim. Adeta o dakikada cihanın bütün yükü sırtıma yüklenseydi onu götürebilecek bir güç, bir takat kendimde hissediyordum. Allah Resulü iltifaten, sen vapur manasına, sefinesin dedi bana. O gün, bugün adım unutuldu da bana sefine dediler hep. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetçisi, Sultanı Kainat'a dayandığı için, Allah Resuluna itimat ettiği için, dünyanın yükünü sırtında taşıyacak bir iktidar kendisinde hissediyor. Bir nebat Allah'a itimat ettiği, onun vapuruna bindiği, Yükünü onun vapuruna koyduğu için çelimsiz durumuyla cihanın yükünü sırtında taşıyacak bir kudret ısrar eder, bir meşiyet ısrar eder, insanı hayrette bırakır. Bunun gibi Allah Celle Celaluhu en küçük şeylere en büyük vazifeleri gördürüyor. En çelimsiz, en zayıf, en nehif şeylere çok büyük yükleri kaldırtıyor. Kipriğine cihanın yükünü, kulağının zarına cihanın yükünü, ağzındaki kuvve zaykana cihanın yükünü, kalbindeki küçük enerjiye cihanın yükünü, senin vücudundaki kan pompalamasına basınca cihanın yükünü tahmil ediyor. Vaz ettiği vezin ve muazene ile, mizan ve terazi cihanın yükü, korkunç atmosfer basıncı altında vaz ettiği muazene ile sen rahatlıkla yaşayabiliyorsun. Bütün bunlar sana ne ifade ediyor? En küçük hadiselerler aslında dahi muhteşem bir kudretin ve kuvvetin tasarruf yaptığını, eşyayı evirip çevirdiğini anlatıyor. Cenab-ı Hak cümlemizi anlattırsın. Meselemiz en ehemmiyetsiz şeylere, en ehemmiyetli vazifeleri gördürüp el, ayağa, dile dudağa, göze kulağa, büyük vazifeler gördürüp, büyük faydalar ve maslahatlar elde edip, onlardan büyük semereler elde etmesine karşılık bütün cihanla alakadar bir kalp taşıyan insanın kalbi hayatına ehemmiyet vermesin, ruhi hayatına ehemmiyet vermesin, sırrına ehemmiyet vermesin, hafasına ehemmiyet vermesin, letaifinin arzu ve isteklerini dinlemesin, onun ebet ebed feryadına kulak vermesin mümkün midir? İnsanın cismaniyeti en mükemmel şekilde arzuları isaf edilmek suretiyle serfiraz kılınıyor. İnsanın ruhani yönü, ledünni yönü ve batını ihmal edilsin buna imkan var mıdır? Göz mükafatını görüyor. Kulak mükafatıyla serfiraz oluyor. Ağız envai çeşit nimetlerle mütelezziz oluyor. Ruh, kalp, hayal... Bunlar istifade edemiyorlar. Öyleyse bunları istifade ettireceği bir alemi açacak. İnsanları orada haş ve edecek. Burada cismaniyeten sizi tatmin ettiği gibi ruhani olarak öbür alemde de sizleri tatmin edecek. Bunu Allah'ın ahlakından anlıyoruz. Hadiselerin gidişatından intikal ettiğimiz Allah ahlakından anlıyoruz. Allah Celle Celaluhu en küçük şeylerde dahi bin fabrika bin mekanizmanın tasarrufunu gösteriyor bin semer alıyor. Daima yüz yüze ve karşı karşıya kaldığınız bir şey size arz edeyim. Selüloz maddesi ağaçların içinde ligninle beraber odunun temel rükünlerini teşkil eden selüloz büyük faydaları havi. Allah'ın yaratıp da faydalı olarak yaratmadığı tek şey yoktur. Solucandan sineye kadar faydaları havi olarak yaratmıştır. Ama faydaların yanı başında zararları da vardır. Basiretli ve akıllı faydalarından istifade eder, zararlarına karşı da korunmuş olur. Selüloz çeşitli sanayi maddelerinde kullanılıyor. Kağıdınızı asırlardan beri intikal ettiriyor. Ağaçların gövdesinde sertliği ile beraber meydana getirdiği. Elastikiyet içinde ağaç secde eder gibi rükû eder gibi eğilmesine rağmen kırılmamasını temin ediyor. Elastik bir hüviyeti olmasıyla. Böylesine faydalarını nefsinin yanı başında zararları, çirkin ya pis tarafları da vardır. Selülozun hazmi ve erimesi çok zordur. İnsan selülozu şeyleri yese eritemez. Halbuki yeryüzünde müdahale-imbiklerine atılan düşünün yüz milyar ton selüloz bulunsun. Ki bir senede bu kadardır. Bu kadar şey, müdahale-imbiğine atılan, bu kadar şey ortada meydana getirdiği posa tortu, çirkinlik, yeryüzünde insanların midesini bulandıracak ve tiksinti hasıl edecektir. Hiç düşündünüz mü bunu? Bütün selülozu maddelerin, ağaçların yapraklarından kırılan ağaçlara kadar, Hayvan da bunu için aldığı zaman erimeyeceğini düşünün. Gaide ile dışarıya çıkardığı zaman erimeyeceğini düşünün. İnsanın aldığı şeylerin erimediğini düşünün ve tasavvur edin. Yeryüzü pislikten ve ufunetten geçilmez bir çöplük bir mezbelelik haline gelecekti. Ama Allah Celle Celaluhu hayvanların hususuyla geviş getiren hayvanların içinde yarattığı enzimle bu selülozu şeyleri dahi çözdürüyor. Hayvanın vücudunda faydalı hale getiriyor, istifade ediyorsunuz. Hayvanın gaydesiyle çözülmüş olarak dışarıya çıkarttırıyor, gübre olarak ondan da istifade ediyorsunuz. Bütün sağralara, çöllere, ormanlara yayılmış hayvanlar vasıtasıyla onları fabrika olarak kullanıyor, sizin istifadenizi amade hale getiriyor. Yem olarak yenmeyenler, dikkat buyurun, hepsini hayvan yemez sellozun. Yem olarak yenmeyip de dökülüp yere... Kirlik ve pislik halinde insanların karşısına çıkanları yerlerdeki bakterilerle Allah çözdürüyor Celle Celaluhu. Sizin mikrop deyip mahkum ettiğiniz, Allah'ın bu çok vazife gören mahlukunu hor ve hakir görmenize rağmen size hizmet ediyor. Ağacın gövdesinde, meyvenin vücudunda, ağacın dalında ve budağında bir avuç toprak içinde milyonlarcasıyla ispatı vücud ederek size hizmet ediyor bakteriler. En büyük selüloz moleküllerini çözmek suretiyle küçük moleküller haline getiriyor. Toprak bunlardan istifade ediyor. Ve artık yeryüzünde de üfunetli madde olma durumu kalmıyor. Bakteriler, sizin mikrop deyip mahkum ettiğiniz şeyler, süratle çoğalan, baş döndürücü bir süratle tenasül kabiliyeti olan bu mahlukat. 24 saat içinde sayıları milyonlara ulaşan bir taneden bu müthiş varlıklar, ancak mikroskopla görebilirsiniz. Size büyük hizmetler yapıyorlar. Hiç düşündünüz mü? Devre Adem'den bu yana yeryüzünde ölen insanların cenazelerinin çürümeyeceğini hiç düşündünüz mü? Ölen bütün hayvanların senede cenazelerinin çürümeyeceğini, laşelerinin çürümeyeceğini hiç düşündünüz mü? Yığın yığın toprağa düşen ağaçların, hususuyla içinde erimeyen selülozlu maddelerin yeryüzünde müthiş bir pislik yığını haline geleceğini hiç düşündünüz mü? Sadece her sene yeryüzünde ölen hayvanatın hevam ve haşeratın ot ve ağacın ve insanın her sene cenazeleri yeryüzüne yayılıversek verecek burnunuzu tutmadan geçemeyeceksiniz ayağınızı basacak temiz bir yer bulamayacaksınız hiç düşündünüz mü bunu? birkaç sene içinde yeryüzü üzerinde santimlerce belki, santimetrelerce sinek cenazesinin yeryüzünü kapadığını görecektiniz. Çürümeseydi hiç düşündünüz mü? Bir ilim adamı şöyle diyor, eğer ölen sineklerin cenazeleri yeryüzünde, toprak içindeki bakteriler vasıtasıyla, kimyavi istihaleye tabi tutulmasaydı, eritilmeseydi, Toprak için faydalı adeta gübre haline getirilmeseydi birkaç sene içinde ölen sineklerin cenazeleri birkaç santim yer kabuğunu kaplayacak insanlar ayak basacak yer bulamayacaktı. Hiç düşündünüz mü bunu? En ehemmiyetsiz şeylere büyük işler yaptırtıyor Allah Celle Celaluhu. Bakterileri toprakta fabrika gibi çalıştırıyor. İnsanların, hayvanların, ağaçların cenazelerini çözdürüyor onları Allah Celle Celaluhu. Hem sizi pislikten kurtarıyor. Büyük bir mütefekkirin ifadesiyle sıhhiye memurluğu yaptırtıyor onlara. Karadaki kartallardan karıncalara kadar, gökyüzündeki buluttan onun gözyaşı yağmura kadar, denizlerin dalgalanmasına kadar, suların çağlayıp akmasına kadar, ismi Kudüs'ün emrinde hizmet edip, Yeryüzünde bir temizlik meydana getirdikleri gibi toprağın içinde gözünüzde göremeyeceğiniz ve bir avuç içinde milyonlarcasının oynaştığı kaynaştığı bakterilerle Allah Celle Celaluhu toprağa yatan insan, hayvan, hevam, haşerat ve bütün nebatatı çözdürüyor. Toprak için gübre haline getiriyor. Toprağın bağrına kuvvet veriyor bununla. Ve aynı zamanda sizi de pisliklerden koruyor. Gördünüz mü nasıl ehemmiyetsiz şeylerle büyük işler yapıyor? Gördünüz mü nasıl her şeyi emrinize amade hale getiriyor? Gördünüz mü sizin düşman diye mahkum ettiğiniz bakteriye nasıl size hizmet ettiriyor? Ağacında, ağacın dalında, dalın meyvesinde, meyvenin sinesinde, toprağın sinesinde bakteri mikrobu nasıl size hizmet ettiriyor? İşte böyle en ehemmiyetsiz şeyleri en ehemmiyetli vazifelerle serfiraz kılan, en küçük, en hakir şeylere dağlar ağırlığında büyük işleri gördüren Hz.Allah hiç mümkün midir ki şu kainatta en nazlı ve nazdar, çabuk müteessir olan, bahsettiğim çocuk yuvası gibi muhteşem bir çocuk yuvasında, en küçük hadiseler karşısında çabuk ağlayan ve nazlanan, İnsanı başıboş bıraksın. Selülozu başıboş bırakmayan Allah, bakteriyi başıboş bırakmayan Hazreti Allah, nasıl olur da insanı başıboş bırakır? Yerde ebediyen yatmayı onu terk eder, kaldırıp haşr neşetmez. Elbette Allah Celle Celaluhu her şeyden çok semer aldığı gibi, her şeyi çok fayda ve maslahatlar istikametinde kullandığı gibi her şeyinde bir hikmet ve adalet müşahede edildiği gibi, Nusra-i Kübra olan, bütün kainatın en muzeci bulunan, bütün esma-i ilahiye'nin odak noktası bulunan insanı, her halde mühmel bırakmayacaktır. İyi ve kötü, amellerinden ötürü, hesaba çekmek üzere huzuruna alacaktır. İyi şeylerine mükafat lütfedecek, kötü şeylerinden dolayı da ceza verecek, adaleti süphaniyesini gösterecektir. Allahu Teala ve teccaddes hazretleri gönlümüzü hakikate aşina kılsın. Kendi kapısında bizleri daima serfuru kılsın. Hak ve hakikate inkiyada muvaffak eylesin inşaAllah-u Teala. Önümüzdeki derslerde inşallah bu meselenin başka bir yönünü arz etmeyi düşünürüm. Allah imkan bahşederse İmkanlar el verirse yine ars etmeye çalışacağım. Şu kadarını söyleyeyim. Bu türlü meseleleri ars ederken mümkün olduğu kadar muazene ile, aklımla meselenin içinde bulunmaya çalışıyor. Ve mümkün olduğu kadar da nakledilen ve benim derleyip toparlayıp size anlatmaya çalıştığım bu meselelerde sizin anlayışınızı nazar itibar almaya çalışıyorum. Bununla beraber katiyen biliyorum ki pek çok kimselere bu meseleler biraz katı, biraz donuk, biraz da ölü geliyor. Ama her meselede heyecan bahşolan hususları bulmak ve görmek mümkün değildir. Her meselede insanın gönlünün çağlaması, ruhunun heyecan duyması ve bir zemzem gibi ifadelerin akıp gitmesi düşünülemez. Öyle meseleler vardır ki, bunlar kendi formülleri içinde kalıp ve kalıp, efkara intikal ettirilmesi, ta onlar da ileride malzeme olarak kullansınlar, bellesinler, anlasınlar, evvela kenti şeytanlarının başına, recmiş şeytan mevzuunda şeytanın başına atılan taş gibi, meteor gibi, kendi şeytanlarına bir taş atsın, onun sesini kessin, dilini yuttursun ve tuttursunlar. Ondan sonra da başkalarını anlatmaya çalıştınlar. Onun için hamaset ifade eden, hamaset mahmûl mevzularda duyulan, hissedilen heyecan bu türlü kısmen ilmi olan mesailde duyulamaz. Ben sizin bu ana kadar yaptığınız titizlik, hassasiyet din daha ötesinde, daha üstünde meselelere hassasiyetle eğilmenizi istirham edeceğim. Ne kadar dikkat ve ihtimamla meseleye eğilme olursa Allah'ın tevfik ve inayetiyle o kadar rahat kavramı olur. Bakışlarınız beni daha fazla avamileştirmeye zorladığı zaman ben kendimi zorluyorum. Ama bakışlarınız benim için ilham kaynağı olsa, yüzünüzde bir anlayış, bir idrak gamzese pek çoğunuzun, ben o zaman daha rahat konuşacak. Kendi ifade tarzımı aşmamaya çalışacağım, nasıl düşünüyorsam öyle konuşacağım, ve benim ağzıma yatkın gelen kelimelerle meseleleri size anlatmaya çalışacağım. Binaenaleyh siz benim bu mevzuda meseleleri rahatlıkla intikal ettirmemde yardımcım olacaksınız. Bakışlarınız bana çok şey anlatacak. Donuk bakışlar, ölü gözler, heyecansız ruhlar esasen beni söz tarzını ve söz havasını değiştirmeye zorlamaktadır. Onun için de ben mütemadiyen burada ha, ha perde değiştirmeye kendimi zorluyorum. Hava değiştirmeye kendimi zorluyorum. Ta size bir şey anlatayım. İktidarın bu kadardır. O büyük insanlara has keyfiyettir ki çok rahatlıkla herkesin anladığı seviyede konuşabilirler. Başta Kur'an olmak üzere. Eda ve ifade de sehli mümteni Kur'an olmak üzere bir filozofa meseleleri rahatlıkla anlattığı gibi, bir çocuğa da rahatlıkla anlatır. Ama bu bir çat bir kapasite mevzudur. Ben kendimi bunun çok durumda görüyor ve sizin pek çoklarınızın efkarına meseleleri yanaştıramadım, anlayışlarınızla uzlaştıramadım, ve sizinle bir mutabakata varamadım, gönülleriniz itibarıyla rezonans olamadığımdan ötürü, aczımı, zafımı, hiçliğimi, idraksızlığımı kabul ediyorum. Ama rica edeyim, siz de hiç olmazsa şu ana kadar devam ettire geldiğiniz pek çoğunuz belli seviyenizi atmaya çalışın. Müslümanlık idraktır, tefekkürdür, kavrayıştır. İçinde yaşadığı eşya ve hadiselere nüfuzdur. Eşya ve hadiselere beraber nüfuz etmeye çalışın. Anlayışınız bana çok şey anlatsın, bakışlarınız çok şey ilham etsin. Ve cemaatin istifadesine medar olsun inşallahü Teala. Daha fazla uzatmadan bugünlükte bu kadarlıkla iktifa edelim. Azımızda çoğumuzda samim olduğumuzda olmadığımızda onun rızasını düşündüğümüzde düşünmediğimizde Cenabı Vacibül ücut ve Tekaddes hazretleri rızası istikametinde bizleri kaim ve daim eylesin. Hoşlanmadığı şeylerden bizler uzak hoşnut olduğu şeylere yakın eylesin. Yolunda bizleri kaim, kıyamete kadar Kur'an'a hadim eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha. Elhamdülillah, Elhamdülillah. Elhamdülillah, el-lezi hedâna lihâzâ. Ve mâ kunnâ linahtediyel evlâ en hedâna allâh.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 عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنته ولا يخلف وعده ولا إلى غيره. وأشهد أن سيدنا وسيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله السابق إلى لنا منوره ورحمة للعالمين ظهوره.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 Vallahu yed'u ila daris selam ve yehdi men yasha ila siratil mustakim. Sadaqallahul azim. Ve bellana resuluhu'n Nebi'l Gül Kerim. Muhterem Müslümanlar, elde edilen kazançların heba olmayacağı, çekilen zahmetlerin boşa gitmeyeceği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 Bu vadide kaybettiği şeyin karşısında büyük şeyler alacağını elde edeceğine inandığı için seve seve böyle bir alışverişe, böyle bir pazarlığa girer. Ve katiyen bilir ve inanır ki burada kaybettiği her şey baki bir surette öbür alemde kendisine verilecektir. Apaydın bir mazi, yıldız yıldız mefahir bu inanç üzerinde kurulmuş, bu inanç üzerinde gelişmiştir. Sava sava kendilerini ölümün kucağına atan, dünyayı istihkar eden, dünyanın verasında bir şey arayan insanlardı. Dünyaya rahatlıkla tepebilecek insan ondan daha büyük bir şey gördüğü içindir ki onu tepmiştir. etmiştir. Binaaaleyh bir mümin Allah'ın tevfik ve inayetiyle ahirete inandığı için Hayat ve hayata ait bütün lezaizi rahatlıkla terk edebilir. En huşunetli bir hayatı rahatlıkla tercih edebilir. İnsan için tam mülferse olabilecek meşakkatlere rahatlıkla katlanabilir. Çünkü bütün bunların verasında hakiki huzura ve hakiki saadete erecek. Ebedi mes'ud olacaktır Allah'ın huzurunda. İşte gerçek inanmış...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 ezelden, ebedden, ebedi duygudan başka bir şey düşünmeyen ezel ve ebede, ezel ve ebedin sultanına gönlünü kaptırmış, vermiş bir cemaat. insanlığın kaderini değiştiriyor. Yapıları itibariyle, yetiştikleri muhit itibariyle, tahsilleri ve kültürleri itibariyle bizlerden farklı değillerdi. Şayet farklı deseniz dahi,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 Bethan'ın kenarına, köşesine, bütün kayalarına işlenen bir ses, bir soluk vardı. Kul huvallahu ehed, allahu samet. Mazi silemedi bunu. Deccal'ın oraya giremeyişinde tatlı bir remiz vardır. Hadiseler silemedi bunu. Kan ve ter içinde boğuk soluklarla Bethan'ın her vadisine işlenen bu ses, kıyamete kadar devam edecektir. Mekke metruk hale geleceği ana kadar devam edecektir. Her vadide, hak davasının, büyük davanın bir mecnunu, bir gönül vermişi, ahad ehad Allah'ın adını vadilere, Bethan'ın her köşesine işlemektedir. Sadece bunlardan, ben Bilal-i sizi arz edeyim. <gülüyor> Ümeyye ibn Halef'in, bu zalim, bu gaddar insanın, bir köle olarak himayesinde bulunan ve Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın zuhuruyla onun için yepyeni bir dünyaya kapı pencere ve menfez açılan Bilal Habeşi radiyallahu <gülüyor> an hayatının sonuna kadar girdiği ifaf evinde devam edip sadakattan taviz vermeyen bu Habeşli siyahi köle sultanlara taç giydirecek kadar ali makamın sahibi Bilal Habeşi radiyallahu <gülüyor> an Allah Resuluna sallallahu aleyhi ve sellem gönül verdiği için ayağına ip bağlanıyor, bethada sürükleniyordu. Ama o sözünü, sazını değiştirmiyordu. Uradı her yer, sürüklendi her kum parçası, sırtına konan her taş ondan tek şey duyuyordu. Tek ses, tek nefes, ahad ahad sesini duyuyordu. Ve bir gün bedir harbi oluyordu. Resul Akram aleyhisselatu vesselam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 Binaenaleyh onun canını okumak bana düşüyor. Kafir Bedir'in sağında solunda savaşırken, senelerce evvel duyduğu bir sesi duyuyordu. Bilal'e i Habeş'i karşısına dikildiği zaman şu kıvırcık saçlı insan, bir hurma ağacı gibi dehşet salıvermişti Übeyyetü ibn-i kalbine. Bir ses duyuyordu, kulaklarını çınlatacak bir ses. Tanıdığı bir sesti. Bu sesi kapısında, sokakta, Bethan'ın vadisinde çok duymuştu. Ahat, ahat sesini duyuyordu. Ve birkaç dakika sonra da bu kölenin kılıçları altında yere yıkılıyordu. Gönlü inşiraha kavuşmuş Allah Resulü'nün huzuruna dönüyordu. Bedrin'de aslanı kahramanı olmuş Bilal-i Habeşi, Allah Resulü'nün huzuruna dönüyordu. Allah Resulü hayattayken bütün meşahidi iştirak etti.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 Medine'nin evleri, binaları, Medine'nin havası onu artık sıkıyordu. Tevazuhunu hiç kaybetmemişti. Kulübesini terk etmemişti. Öyle basit bir hayat yaşıyordu. Duygular o kadar sonuna kadar duruyordu ki, bir gün hem kardeşini hem kendini evlendirmek üzere gittiği aileye aynen şöyle dediğini duyuyoruz. Ana Bilal, ve had ben Bilal bu da benim kardeşimdir. Kunnabdain min alhabeşe Biz Habeş'ten iki tane köleyiz. Kız isterken bu kadar duru, bu kadar berrak duygularla istiyor. Birisinden bir hitbede bulunacak. Kunnadain fakat hedaen Allah. Ve kunnabdain faqad ataqana Allah. Biz dalaletteydik, kimisi de Allah hidayete kavuşturdu. Fahırlanacak, gururlanacak ne tarafı var? Biz ikimiz de esirdik, Allah hürriyete kavuşturdu. İntü zavvucuna felhamdülillah ve yahutta felekel hamd felillahil hamd. Ve intemnauna ve Ekber. Eğer bizi evlendirir iseniz Allah'a hamd ederiz. Eğer men ederseniz vermezseniz Allahu Ekber der gideriz. Esbabını anlayamayız bunun. Hayatının sonuna kadar dup duru duygularla yaşadık. Hazreti Resul Ekem sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince dünyası değişmişti. Medine birden bire ona bizinden haline gelmişti. Hazreti Bekir'in karşısına çıktı. Ben efendimden işitmiştim. Müminin en faziletli ibadeti cihattır buyurmuştu. Müsaade edersen ben cihada gitmek istiyorum. Eftalul amal el cihat fi sebilillah. Müsaade edersen ben cihada gitmek istiyorum. Üridu an urabı tefise billilah ila an amut. Ölünceye kadar başımı bu yola koymak isterim. Men yü eddinun Bize kim ezan okuyacaktır? Halife bize kim ezan okuyacak? Vallahi Resulü Ekrem'den sonra ben ezan okuyamam. Bir iki defa denemişti bunu. Muhammedur Resulullah gelince ayaklarının bağı çözülüp de yıkılmıştı okuyamamıştı.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 Birden bir aşamın yüksek bir kubbesinin başından göklere doğru bir sesin yükseldiği duyuldu. Bu sesi beş on sene evvel Medine'de sık sık duyuyorlardı. Yataktan fırlayan, yorgan atan, kapıları çarpan dışarıya koşuyordu. Olur mu olur? Acaba Resul Ekrem mi dirildi? bilan ötüyor böyle bülbül gibi. Ömer hıçkır hıçkır ağlıyordu. Ashab hıçkır hıçkır ağlıyordu. Gönüller yeniden heyecanlanmış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 Cenab-ı Vacib-ül Vücut ve Tekaddes Hazretleri mürde gönüllerimize Bilal-ı Habeşi gibi onları ihya edebilecek bir duyurucu bir mürşit göndersin. Resul ü Ekrem'den bu yana tedricen öyle öyle bu hale gelmiş, kasvet bağlamış, bütün kabiliyet ve melekelerini kaybetmiş, iç yapımızı yeniden ihya buyursun, sırat-ı müstakime hidayet eylesin. Alla İnnahıssen el kâlam ve ablâ nizam, kâlam Allahı, Mâliki Azizi Lâlam, kamaa Allahu tebaarak ve teâla fi el kâlam, ve ıda qurâl Qurânu fasîmû lâh ve âsitû lâlakum türhamûn, Allah, الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الموتبر تعظماً لنبيه وتكريماً لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبر وآمراً İnna Allah ve malaikatı hu yu sallunu ala Nabi. Ya eyaaller din âmanu sallu alahi ve sallim teslim ala beik. Allahum a sall ala siedina Muhammed ve ala al siedina Muhammed. <tuhir> Kama sallit ala siedina İbrahim ve ala Fil majid. ala ala Kama ala ala Fil majid. ورد الله من اصدق ابي بكر بن من هو الابرار وسلمت يوم الحش والقرار واحشرنا معهم باذن الله من في الله اللهم Allah'a karşı çok saygılı olun, lütufları kadar saygılı olun, merhameti kadar saygılı olun, gönlünüz O'na karşı saygıyla dolup taşsın, ince, hassas, kalpli insanlar gibi yaşayın. Allah'ın emrine itaat edin, Allah'ın himayesine girin, Allah'a itaattan bir andur olmayın. اِنَّ اللّٰهَ يَمْرُ ve وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِذِ الْقُرْبَةِ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 إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله أكبر، والله يعلم ما تسمعون صدق الله العظيم.